Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan Meysulanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylan. Efendim iyi günler. Ee, biz yine buradayız, canlıyız. Telefonumuz da var biliyorsunuz. PBX'li. Ne demekse o. 23 89 Avrupa tarafı. Bu sefer faksı da verelim de belki faks çekenler de olur. Peki bir de faksa varmış. Efendim. Ama o PBX değil. Fakslar PBX olmuyor mu? Olmuyor. Hı, peki. Yine 212-232-32-19. Yakışıklı bir numara. Nasılsın Çekilgül? İyidir. Siz nasılsınız? İyidir. Efendim, bu bizim çekirge çok çalışkan maşallah şimdi önünü burada görseniz kitaplar defterler notlar bilmem neler bakalım ne neler hazırlamış bugün şimdi sivil itaatsizlik üzerine bir program dizisi yapmaya giriştik ben de bulabildiğim kaynaklardan bir şeyler yapıyorum peki başla bakalım. şimdi bu geçen hafta bir giriş yapmıştık sivil itaatsizliğe ve de ee, onun şöyle bir tanımı üzerinde uzlaşmıştık. İşte onun şiddeti reddeden, e, aleni bir biçimde gerçekleştirilen e, gücünü ve meşruluğunu toplumsal sözleşmeden ve bir e, kamusal iyi tasarımından e, alarak e, haksız gördüğü bir yasayı değiştirmek isteyen bir yasa dışı bir eylem biçimi olduğu üzerinde uzlaşmıştık. Gandhi'den söz ettik. E, Satyagraha'sından ve hakikatle ilişkisinden son olarak da e, Nietzsche'yi anarak felsefe açısından ilginç bir tartışma olarak e, yasaların dayandıkları hakikatlerin e, aslında değişebilir şeyler olduğundan ve nihayet politik olduklarından bahsetmiştik. <gülüyor> e, şimdi bu programda da ben şeyi önereceğim e, sivil itaatsizlik e, te, e, hakikatin üretilmesinin yani sivil itaatsizliğin meşrulaştırılmasının yöntemleri üzerine biraz daha durmayı bu sefer e, Toro, David Toro ve Sokrates'ten aslında bir miktar yola çıkarak yani bu yöntemlerden de özellikle iki tanesi benim ilgimi çekti bir tanesi geçen programda da biraz bahsettiğimiz hakikatin üretimi yani hepsinde ortak olan nokta belli hakikatlere dayanmaları bir tanesi de özellikle ilginç şiddetsizlik ama kimi zaman kendini acı çektirme biçimine dönüşen bir şiddetsizlik şimdi ne yapalım hangisinden başlayalım dersiniz Şimdi bunu nereden söz edince benim aklıma şey geliyor. Tabii. Kişilerin bedenleri değil mi? bir anlamda ilk silahları yani bir yerde bulunmak. Benim başımdan geçen bir şey anlatayım istersen. 1971'de Dünya Felsefe Kongresi Varna'da toplanacak Hı. 73 müydü yoksa neyse hatırlamıyorum şimdi o sırada da e, işte bu ne ayak ayak bilmem ne hastalığı var hani. bilmiyorum nedir? sığırlarda Hı. Hı. ne hastalığıydı barış hani sınırlar kapatılıyor bilmem ne Ruam falan galiba resmi adı. Neyse. Öyle yine bir hastalık var. Bulgaristan deli dana değil. <gülüyor> Unuttum şimdi. Neyse. Öyle bir hastalık yani sari hastalık var. O yüzden de işte yani Bulgaristan Türkiye sınırını kapamış. İşte nasıl gideceğiz, nasıl gideceğiz falan diye ben gittim işte Bulgaristan konsolosluğuna. Vallahi gidemezsiniz falan dedi. İşte oraya gittim, buraya gittim bilmem. En son aklıma geldi, gittim Haydarpaşa'ya. Haydarpaşa'di. Şey sirkeci. Sirke. Şey. Ondan sonra, o zamanlar işliyordu hala, ee, işte şey, Orient Express. Şey Sofya'ya e, bilet kesiyor musunuz? Dedim, kesiyoruz diyorlar. Dedi. Güzel. Aldım bilet. Ondan sonra işte o zaman asistandım ee, şeyim var ee, resmi pasaportum var bindim trene gittim şimdi ee, işte Sofya'ya yaklaştık ondan sonra bir işte kondüktör ee, Bulgar konduktör, Bulgarca ve Fransızca olarak Sofya'da inmek yasaktır Sofya'da inmek yasaktır diye bağırı çağırı gülükot şeydi. Ondan sonra ben adamı çağırdım. Dedim ki benim dedim işte şeyim var yani Sofya biletim var. Hı. Ne yapacağız dedim. Yok dedi Viyana'ya kadar dedi inmek yok. Peki ben de Viyana'ya giderim o zaman dedi Şimdi adam durdu. <gülüyor> yani Sofya bileti var. Yani ne yapacak? E, ben de orada oturuyorum. Hı. E, falan mırıldandı bir şeyler gitti. Ondan Sofya'da durdu tren. Ben açtım kapıyı indim aşağı. Etrafta hiç kimse yok. Yani gayet böyle sakin bir biçimde. Gittim Varna trenine bir, bir bilet aldım ve bitme, yani binip gittim. Şimdi o zaman düşünmüştüm. Yani e, o o kondüktörün bana bakışı yani e, herif burada ne yapacaksın şimdi bunu? Evet. Değil mi? Yani orada işte bedenen Oradayım ben. Fiili durum, fiili değil durum, mi? değil mi? <gülüyor> yani ona bağlı olarak hani işte şeyi sözünü ettik. Greenpeaceçiler, değil mi? Daha çok yapıyorlar <gülüyor> gidip kendilerini bağlıyorlar bir yere. Tabii Yani polis de ne yapacağını şaşırıyor şimdi yani orada bir insan var ya. Yani. Bir insan bedeni var. Yani tabii polis ne yapacağını şaşırıyor bazı ülkelerde. Bazı, Bazı ülkeler, ülkelerde de hiç şaşırmıyoruz. Şaşırmadan öyle. ne gerekiyorsa onu yapıyor. Evet gerçekten bu sivil itaatsizlikte e, yapıla gelen enteresan bir durum. Yani kendi kendisine fiziksel zarar vermek. Aslında cezai yaptırımı kabul ederek de baştan e, yani bir zarar göreceğini öngördüğü halde bunu kabul etmek kendini bir yerlere bağlamak e, işte hatta ölümü kabul etmek gibi durumlarda esas Sokrates'in durumunda. İşte kendini yakmak var değil mi? Kendini yakmak var. Yani, yani benim evet aklımdaki soru da bu şeyden yani Sokrates'ten itibaren Toro'ya oradan Gandhi'ye giden Greenpeace'e hatta bizim bu son ölüm oruçlarına ki ben orada bu eylemin tam sivil tatsistik olarak terendirileceğini sanmıyorum. Çünkü belli bir yasayı değiştirmekten çok onların e, yani neredeyse bütün anayasayı değiştirmekten çok değiştirmek genel bir protesto. E, yani bu kendi kendini acı çektirerek e, haklılık iddiasında bulunma, yasa değiştirme çabasında bulunma e, nasıl bir şey? Yani. yani orada da belki Sokrates'teki bu ruh beden ayrımı e, acaba enteresan olabilir mi diye düşünüyorum çünkü <gülüyor> şimdi civil itaatsizlik üzerine bir şeyler okurken bütün kaynaklar yani birçok kaynakta Sokrates'e gönderiliyor bu iş yani ilk <gülüyor> başlatıcılarından olarak koş ondan önce tabi Antigone var e, yani aynı tarzda bir temel oluşturan şimdi şeyi okurken Sokrates'in Kriton diyaloğunu Burada Kriton'la aralarında diyalog aslında e, tırnak içinde daha çok monolog halinde e, ilerleyen bir diyalog yine. E, yani Kriton genellikle işte e, Peki Sokrates Haklısın Sokrates gibi karşılıklar veriyor. Şimdi bu, her neyse bu da, e, şeyin Sokrates'in Kriton'a e, bir şekilde bedenin e, ruh karşısında ve düşünce karşısında daha aşağılık bir yerde durduğu Sokrates Kriton'a kabul ettiriyor İlginç bir bölüm Ben onu bulup Okumak istiyorum Bu şey değil mi yani şeyde, Hapishanede Kaçmaya Şey yapmak için geldiği zaman Evet Kriton ikna etmeye çalışıyor Bu Davos'tan Değil mi Davos Davos'tan şeyler gelecek din adamları gelecek Bir ay içinde Hayır Şimdi Şöyledir onun, onun hikayesi Naxos. Naxos. Hı. Şimdi her yıl e, e, Delosmuş. Delos ha, adasına şimdi. Delos adasına bir Hı -hı. kutsal gemi gönderilir. Atina'da yani Pire'de ve e, o gemi gidip dönene kadar da hiçbir idam uygulanmaz. Atina'da o yüzden de. O sayede ya da diyelim. Sokrates bir yakın bir ay kadar hapiste kalıyor. Yani idam edilmeden önce. İşte Kriton şimdi o geminin gözüktüğünün haberini almış. Yani ertesi günü gelecek ve Sokrates öldürülecek. Sokrates'i Atina'dan kaçmaya ikna etmek için gidiyor en eski arkadaşı Kriton. Evet. Ne diyor şimdi, Sokrates? Şimdi şu ortalardan bir yerden başlıyorum şimdi. ...Sokrates başlarda... ...Kriton kendisine... ...hapisten kaçmasını... ...daha doğrusu yani... ...sözü edilen parayı... ...Kriton ödeyecek ve bunun karşılığında ...Sokrates serbest kalacak... ...Sokrates bunu kabul etmiyor... Hayır hayır... hayır ...bayağı kaçıracak... Ee, ...başta hatta... ...yani uyanır Sokrates... Evet. Sen ne am amma kolay gir gir giriyorsun Ger buraya. De. Biz işte gardiyanla biraz bir anlaşmamız var da falan anladım. Gardiyana rüşvet vermiş. Yani baya yani çok e, işte şeyli, güçlü falan bir adam kriton. Baya yani Hı -hı. kaçıracaklar. Anladım. Peki. Para ödemek falan yok. Anladım. Bir yanlış okumuşum o zaman. Ee, şimdi neyse bu kısımda Sokrates diyor ki e, şimdi beden eğitimiyle uğraşan, çalışan bir insan Karşısına ilk çıkan insanın övgüsünü eleştirisine, fikrine mi dikkat eder yoksa hekiminin ya da İdmançı'nınkine mi? Diyor Kriton da. Yalnız sonuç, sonuncularınkine tabii diyor. Sokrates öyleyse çoğunluğu aldırış etmeden yalnız onun eleştirisinden çekinir, onun övgüsüne önem verir. Diyor Kriton. Çok doğru. Sokrates demek bütün öbür insanların fikrine uymak yerine yalnız onu yöneten ve işinin ustası olan o tek adamın söylediği şekilde çalışması, yemesi, içmesi gerekir. Kriton tartışmasız öyle. Sokrates işte anlaştık. Ama o tek adamın dediğine uymaz fikrini ve övgülerini küçümser de bu işte usta olmayan çoğunluğun fikirlerine uyarsa hiçbir kötülük görmez mi bundan? Kriton görür elbette. Ee, Sokrates ama nasıl bir kötülük? Nereye gelir? Ustasının dediğine uymayan adamın ne tarafına? <gülüyor> Kriton bedenini elbet çünkü bedenini kötü kullanmaktadır. Sokrates, doğru söyledin ama Kriton, her şeyi gözden geçirmek sizin geri kalanlar için de aynı şeyi söyleriz, değil mi? <gülüyor> Özellikle şimdi konuştuğumuz doğru ve yanlış, çirkin ve güzel, iyi ve kötü söz konusu olunca uymamız ve çekinmemiz gereken şey çoğunun fikrimidir. Yoksa eğer öyle biri varsa işin ustası olan tek bir kimsenin kimi? Ve bütün öbürlerinden daha çok sayı göstermemiz, çekinmemiz gerekir, değil mi bu tek kimseden? Çünkü işte onun dediklerine uymazsak az önce söylediğimiz gibi doğruyla çelişen yanlışla mahvolan şeyi bozar zedeleriz. Yoksa yanlış mı bütün bu söylenenler? Kreton bu konuda seninle aynı fikirdeyim Sokrates. Sokrates oysa işin ustası olmayan insanların fikrine uymak için sağlıkla gelişen hastalıkla bozulan şeyi kötüye kullanırsak o bozulan kısımda yaşayabilir miyiz? O kısımda bedendir değil mi? Kriton. evet. Sokrates peki kötü bozuk bir bedenle yaşayabilir miyiz? Kriton elbette hayır. Sokrates peki yanlışın azaltıp doğrunun güçlendirdiği şeyi kötüye kullanırsak yaşayabilir miyiz? Yoksa içimizde doğru ve yanlışın bağlı olduğu bu kısmımızı bedenden daha az değerli mi sayıyoruz? Kriton tabii ki hayır. Sokrates daha değerli değil midir? Kriton çok daha değerli. Evet. Diye devam ediyor. İki tane önemli mesele var aslında bizim için. Bir tanesi tabii çoğunluk karşısında doğruyu temsil eden tek bir kahramanın e, haklı olması meselesi. Öteki de e, yani şeyin doğruyu ve yanlışı saptayan kısmın, ruhun bedenden daha önemli olmasının e, saptanması burada. Evet. Çünkü yani <gülüyor> işte bu yani e, pasif direniş bu biraz daha İyi bir kavram yani sivil itaatsizlik yerine. Orada aslında yapılan ne? Ee, bedenini ortaya koyarak hı hı. bedeninin de ortadan kalkması hı hı. E, olasılığı ya da olana karşısında bir şeyi koruyor olmak. Yani bedeniyle e, işte Sokrates'in dediği gibi daha değerli gördüğü bir şeyi evet. koruyor olmak. Evet. Yani aradaki inanılmaz tarihsel farka rağmen Toru'da da e, çok benzer e, bir cümle var bu konuda. E, şimdi o da şey diyecek. E, neyse hani onu da bulayım. E, hapsediyorlar onu da bir gece için, şeyi ödemediği için e, bu e, ne ver, kafa vergisini ödemediği için bir gece hapse mahkum oluyor ve e, bir yerde bir metinde diyor ki e, aşağı yukarı aktarıyorum e, İşte benim sadece bedenimi kapattılar Oysaki esas tehlikeli olan taraf Benim düşüncelerimdi Devletin benim bedenimi e, hapsetmesini Bu açıdan çok aptalca diyor. E, bir ara Hı. verdikten sonra ben onu bulup Okurum daha sonra size Şimdi şey aklıma geldi e, Nietzsche bir yerde Motto olarak kullanır e, Napolyon'un generallerinden birisinin bir sözü olarak aktarılmış ee, işte yani kendi bedenine hitap ben konuşur ee, karkas nasıl nasıl çevrilir karkas yani, hmm, yani ölü hayvan bedeni Hı, bilmiyorum neyse işte karkas der şimdi titriyorsun seni nereye götürdüğümü bilseydin Çok daha titrerdim. diyor Yani savaşa gidiyor <gülüyor> Yani o işte ruhu demek ki evet. Bedenime hitap ediyor Evet efendim Şimdi bir başka ruha bakalım Bu sefer size Chopin çalacağız Mehveş Emeç piyano Önce bir Vals dinleyelim Opus 69'a 2 Vals Chopin'de Evet efendim. Chopin'in bir valisini Mehveş Şemeç'ten dinledik. Bu arada ben bir espri yapmayı unuttum. Ee, Mesut Can Üstad biz e, Chopin çalacağımızı duyunca şey dedi bu bir reklam hani iksir yazdı, yazıldı gibi okunuyor. Orada bah bah diyormuş. Ha, Nereye bak diyormuş, diyormuş. Yani bak bah <gülüyor> o arada da şey, Chopin çalıyormuş. <gülüyor> Mahsus mu öyle yapmışlar bilmiyorum. Evet peki çekirge devam et bakalım. Şimdi demin siz Nietzsche dediniz. Toro amcanı demiş. Toro Tora amcaya bakacağım biraz. Fakat ondan önce siz önce deyince başka bir şey aklıma geldi. Şimdi bu e, Nietzsche'nin Sokrates eleştirisi. E, özellikle şey bölümü. Yani Sokrates <gülüyor> bedeni e, önemsiz saydığı yerde Nietzsche'nin e, bunu bir yaşama karşı bir hınç olarak e, algılaması hatta sizin de e, Türkçe'ye çevirdiğiniz e, yazıda yazının tam adını yanlış söylemeyeyim e, ahlak ötesi anlamda hakikat e, doğru ve yalan doğru ve yalan özür dilerim orada yani bu şeyin güç e, gücün ve güçlünün güçlülüğün daha doğrusu bedensel ve fiziki bir temsilinin yerine Teorik bir temsilinin görün tersine çevrilmesi olması yönündeki eleştiri açar mısınız biraz mı? Şimdi bu işte üç tane diyalog var yani işte peş peşe yani Sokrates'in son günleriyle ilgili ilk yazdıkları da zaten Platon'unlar. <gülüyor> Üzülme. Şimdi şöyle bir, şey, bir iş yapıyor Sokrates büyük çapta ona dayanıyor niçe bu eleştiri getirirken. Şimdi zaten yani bütün hepsine baktığın zaman yani çok garip bir biçimde kışkırtıyor aslında sokrates yani ufacık bir şey verse yani taviz verse mesela diyorlarken yani artık bundan sonra yani felsefe yapma diyorlar hayır diyor ben hayatım boyunca diyor felsefe yapacağım diyor. şimdi suçlu bulunduktan sonra bir işte para şey önerme şey var Vallahi ben diyor işte ben ben diyor fakir bir adamım diyor ben, benden diyor bir mina çıkar diyor evet. yani bu yani bayağı kışkırtma <gülüyor> o sırada etrafındaki işte Kriton Platon bunu olan yapma etme falan diyorlar işte yani 20 mina de falan <gülüyor> biz veririz diyor. Ha, peki bu bu baylar bak 20 mina vereceklermiş falan diyor yani, yani bayağı alay ediyor evet. Ondan sonra ceza önermesi işte faslı geliyor. Üç, üç etapta işleniyor hı hı. şey. Yani mahkeme işliyor. Valla diyor ben diyor yani kendime ne diyor ceza önereyim diyor. Ben diyor işte devlete yararlı işler yaptım diyor. O zaman diyor bana diyor şey cezası verin diyor. E, Britanyon diye bir yer var. Orada yani bir tür... VIP salonu falan gibi bir yer. Devlet tarafından besleniyor insanlar. Evet yani evet. bedava yemek veriliyor ama Hı -hı. şey değil yani e, ne denir ona yani aşevi falan değil yani tam tersi yani şeref salonu gibi Hı, bir var. yer. Hı -hı. Orada devlet büyükleri gidip yemek yiyorlar. O cezayı öneriyor kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte en sonunda idam edilirken biraz işte e, cellat Tığıyla matrak geçiyor. Hafif alıyor. Kendisi dikiyor kafasını. Şey baldırını. Ondan sonra işte yattıktan sonra yüzünü kapatıyor. Sonra biraz sonra yine yani yüzünü açıyor. Ondan sonra unutma kriton diyor. Asklepios'a bir horoz borcumuz Borcum var. var evet. Yine kapatıyor. Son sözü de bu değil mi? Şimdi Asklepios sağlık tanrısı. Evet. Bizde de hala yani vardır o gelenek. Eyüp Sultan mı? Eyüp Sultan'a birisi hastalandığı zaman horoz adarsın. İyileşince de götürüp kesersin. Şimdi ölürken bunu söylediğine göre, diye yorumluyor Nietzsche. Yani demek ki yaşam bir hastalıktı. Ölüm de ondan iyileşmek. Yani ben şimdi ölüyorum, demek ki iyileşiyorum. Evet, zaten kendisi yani şeyin savunmasında ölüm niye o kadar kötü bir şey olsun evet. bilmiyoruz gibi bir takım şeyler. Ya hayır, bilmiyoruz değil. diyor ki ya diyor e, ya diyor artık hiç bir şey duymadan uzun derin bir uyku evet. olacak diyor. İşte, ya o da orada bitmeyecek, başka bir yere gideceğiz diyor. Hı -hı. Şimdi diyor birincisini alalım en rahat geceleriniz rahat uyuduğunuz derin güzel uykulu geceler değil midir? Diyor. o zaman diyor yani ölüm kötü bir şey değil işte ne güzel derin derin mışıl mışıl uyuyacaksın kral bile bazen bunu ister diyor <gülüyor> falan. öte taraftan orada bitmiyorsa ve başka bir yere gidiyorsam, düşünsene diyor, ne güzel bir şey diyor orada diyor kimler var? ahileuslar var adamantoslar var onlarla konuşursun Onlara size başından geçenleri anlatırsın. Onlar sana başından geçenleri anlatırlar. Ne güzel böyle bir şey olur. Ölümün iyi bir şey, çok güzel bir şey olduğu söyler ve felsefenin de kişinin ölümüne çalışmak olduğunu söyler. Evet. Peki. Peki. Kötü kötü baktı bana efendim çekirge. Biz yine bir Chopin yiyelim mi? Deneyelim ki. Bah bak bak bah efendim bu sefer bir bir polones opus 53 evet efendim Mehmet Emec'in şey, e, e, piyano e, bir polones dinledik Chopin e, barış dikkatimizi çekti reklamda çalandı buymuş bah bah reklamında evet şimdi biraz demin Çekirgeyle konuştuk. Ben Aslan'ı hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Spinoza'nın çok ilginç bir sözü vardır. İlk önce şeyi söylemek lazım tabii. Yani Spinoza işte e, yani panteistik bir düşünür sayılır. Yahudilikten aforoz ediliyor. Ondan sonra Hristiyanlık tarafından da dinsiz sayılıyor. Ve e, tarihteki ilk bir e, ...dinsel bağlılığı olmayan... ...düşündürdür... ...yani belki de... ...yani ilk Avrupalı... ...yani herhangi bir... E, ...itikata... ...bağlı olmayarak... Yani ...yaşayan insan... ...bu şimdi şöyle bir şey diyor... ...diyor ki insan zihni... ...bedenle birlikte... ...yani beden öldüğünde... ...tamamiyle yok olmaz ondan geriye bengi bir şey kalır. Diyor. Ebedi bir şey kalır. Ebedi, ezeli ebedi. Şimdi ruh adı ruh adını kullanıyor yani. Ruh adını takmıyor buna. Mens diyor zihin. Yani insanın düşünen yanı. Ne anlıyorsun çekirge? Nasıl bu şimdi yani, tamam bütün dinlerde var bizim bir ruhumuz varmış bedenimiz öldüğü zaman uçuk bir yerlere gidecekmiş falan yani bir sürü bu konuda bir takım görüşler var evet. bunların ötesinde acaba bir şey düşünebilir miyiz? Yani ben kendi perspektifimden tabi geriye e, kalan bir şey. Evet yani şey e, belki çok sığ olacak ama bir iz e, anlayabiliyorum yani en azından ilk çağrıştırdığı şey bırakılan iz. Ziyanlıyorum. Yani. Nasıl bir ee, <gülüyor> Yani işte yapıp etmeler e, bunların e, yani bütün deneyimler ve bunların ve sonunda eğer kurulabilecekse yaşamın bütününün ardında bıraktığı e, yapıt. Evet. Şimdi işte Spinoza'nın bu sözü mesela. Evet. Kalmış. 400 yıl sonra şu anda burada bizim ağzımızdan çıktı sayenizde hayır spinosin sayesinde <gülüyor> sayende değil değil mi yani öyle bir şey var yani beden beden yok oluyor gidiyor biliyoruz öyle ruh muh diye de içimizde garip bir şey de yok, yok. Onu biliyoruz ama işte bulunduğumuz eylemler ve gerçekleştirdiğimiz şeyler hı hı. o eylemlerle. Dediğim gibi belki de işte iz, iz iz denebilir bir iz bırakıyorsa o kalıyor değil mi yani Sokrates işte kaç 2500 yıl mı oldu? Evet ha şeyler oldu. Platonun metinleri elimizde bulunan en eski felsefe metinleridir. Evet. Pre Sokratiklerin yani hiçbir metni bize kadar gelmemiş. Heraklid'den kalmamış mıydı biraz bir şeyler? Şimdi hepsi başka metinlerde alıntılar. Hı, evet. Yani metinlerin evet. kendileri bize Hı. ulaşmamış. Evet. İlk defa Platon'un metinleri bize ulaşıyor. Yani Sokrates'in savunması da ilk yazdığı metin. Hı. Yani çok ilginç değil mi? Evet. Yani bir anlamda yani Sokrates o direnişi gösterip idam edilmeseydi yani Belki yani başlangıçta, başlangıçtan zaten işte Platon yazmayacaktı. Dakika. Bilmiyorum yani yazmayacak mıydı? Evet bilemeyiz. Ya, neyse. Ama yani iz bırakmış. Dediğin doğru. Yani evet ben bu şeyi beden meselesini ve de yani bedeni... E, bedenden vazgeçerek, kendisini kurban ederek böyle bir e, kahramanlaşma ve şehitlik mertebesine ulaşma meselesini yani bir yandan tabii zaten e, genel olarak gerek e, şey, Sokrates, gerek e, Toro e, bunlar işte yapmış oldukları kahramanlıklar yüzünden zaten bıraktıkları izler bugüne kadar gelmiş yani bu zaten e, bizim fazla bir dairemiz yok fakat dersten bakıldığı zaman da e, yani bu şehit olma arzusunda ve bu kendini kurban etmede hiç şiddet içermediği söylenebilecek bir durumda olmayabilir sanki. Yani kendisini kurban ederek bir şekilde hakikati dayatma anlamında bir şey var. Hmm. En az ya şiddet demesek bile bir baskı olduğu şüphesiz. Nitekim ölüm oruçlarında da gördük. Yani kıyaslamayı sadece şey açısından yapıyorum. Kendi bedenini kurban etme açısından yapıyorum. Yoksa içerik açısından elbette bir benzerlik yok aralarında. Ki hem ölüm oruçlarında hem de aslında Sokrates'in tutumunda bir tehdit var. Yani ben kendimi işte öldüreceğim. Ya da sizin beni öldürmenize göz yumacağım anlamında. Yani belki de o kadar masum değil bir şiddetsizlik. Şimdi tabii yani müthiş bir zorlayıcı etkisi var tabii. Yani işte yani bedeniyle orada olmak ve bedenini ortadan kaldırma şey, yani bayağı yani Gandhi'nin, örne, örneğine dönersek, birçen hafta biraz konuşmuş. Evet. Yani Gandhi işte bir tane böyle ufak tefek bir adam kendi evinde oturuyor evet. ve açlık, yani ölüm orucuna yattığı haberi bilmem kaç milyonluk Hindistan'da duyuluyor ve, ve bu yüzden bir şeyler değişiyor. Evet. Müthiş bir silah yani. Müthiş mü mü mü mü mü mü mü mü bir güç yani şiddet değil. Şiddet değil Hı -hı. ama e müthiş bir güç aynı Hı -hı. zamanda. Değil mi? Yani şeyi düşün mesela. E işte Martin Luther King'in öldürülmesi. E e şeyde yani Amerika'da zincirlerin haklarını elde etmelerinde çok büyük payı olan bir şey oldu. Evet. O şimdi Gandhi'den bahsederken Gandhi'nin e, biraz e, Sokrates'ten ve Toru'dan ayrılan bir temellendirmesi var. Geçen hafta bahsetmiştik Satyagraha'dan. Orada hatırlarsanız e, Satyagraha'yı ne olduğunu açıkladığım etnin başında şundan bahsediyordu. E, Keşi mutlak hakikati bilemeyeceği için e, şiddet uygulayamaz başkasının üzerinde. Hı. Yani böyle kendisine kendinden emin olup böyle bir eylemde bulunma hakkı yoktur diyordu. Hoş orada da yani yine çelişkili bir, bir durum var. Madem mutlaka hakikati bilmiyor nasıl e, kendisi kendini kurban etmeye e, e, razı olabilir ya da böyle bir şey göze alabilir. Çünkü çünkü onun üzerinde hakkı var. Kendi bedeni üzerinde. Hakkı var doğru. Kendi bedeni. Evet ama bir iç hesaplaşma olarak yani e, tabii çok gerçi teorik bir zeminde tartışıyoruz haklısınız. Yani sonuçta orada hakikat denen e, mesele siyasi bir mücadele. E, belli bir bağlamda geçiyor tabii ama e, yani salt kuramsal zeminde hiç olmazsa e, bu hakikatin de değişebileceğini ve e, bunun için aslında ölmesine gerek olmadığında daha sonradan anlayamayacağını nereden biliyor gibi bir soru da var. Şimdi e, yani şey, açık radyonun e, şeylerinde arada bir çalar. E, onu da verirler. hani Söz uçar demeden önce Martin Luther King'in çok ünlü bir konuşması vardır. Uh -huh. I have a dream. dream evet. I have a dream diye başlar. Bir rüyan var. Yani işte küçük siyah ve beyaz çocuklar birlikte okula gidecekler. Bilmem ne yapacaklar. Bilmem ne falan diye. Uh -huh. Onu yani dikkatle okursan bugün hepsi gerçekleşmiş. Yani var tabii yine ayrımcılık. Bilmem ne dedik. ölmüş değil ama en azından o rüya olarak nitelediği şeyde 1950'lerdir sanıyorum değil mi? Evet. Doğru. O şey konuşmayı bulabilir misin Barış? Tamam Barış bize bulacak efendim şimdi. Chopin yerine Martin Luther King dinleyelim biraz onu. Evet yani çok önemli bir şey tabii. çünkü yani hakikat haline geliyor. Geliyor doğru. Değil tabii, mi? Tabii, tabii, o, tabii. o eylemlerin sonucu Hı -hı. Bir şeyler gerçekleşiyor. Evet. Yok ben de zaten e, yani bu e, eylemi yaparak bir hakikat yaratmak isteyenlere karşı tırnak içinde yaşama döndürme operasyonu yapmak istememiştim. Ama işin böyle bir Hı. boyutu da olabileceği aklıma geldi. Sadece onu söylemek için. Bursun. Buldun mu? Ya Yaşar. Martin Luther King'in ünlü bir e, konuşması hangi? Tennessee'de mi? Bir şehirde mi? Hatırlamıyorum sanıyorum öldürülmeden kısa bir süre önce şimdi dinliyoruz bakalım that the only thing we have to fear is fear itself if I don't know everything then I would say that you know absolutely nothing about communism nothing except fear of it government is not the solution to our problem government is the problem the holy republic Söz uçar. Açık radyo. Efendim Barış aramaya devam edecek. Söz uçtu. Uçan sözü geri getirmeye çalışıyor şimdi. Evet Toro onu ne yapmış? Şimdi Toro yani şeyden bahsetmiştim programın başında. Bu sivil itaatsizliğin bulundu. Dinleyelim o zaman. Evet, bul, bulduk efendim Martin Luther King. I have a dream that one day down...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 küçük siyah ve beyaz oğlanlar küçük siyah ve beyaz kızların ellerinden tutacaklar diyor o biliyorsun özellikle güney eyaletlerinde okulları ayrı beyazların okullarına gidemiyor evet Siyarlar. bugün gidiyorlar <gülüyor> evet peki Evet bu beden meselesi üzerine biraz durduk ee, şey diyordum demin şimdi programın başında söyledik bu sivil itaatsizlikte e, sivil itaatsizliğin meşrulaştırılma yolları <gülüyor> üzerinde e, duruyorduk şimdi bir de hakikat üretimi tarafı var bunun yani bizim süremiz oldukça azaldı ama biraz yeniden söz edeyim Eee yani mutlaka sivil bir hakikat rejimine ya da işte yani hakikate dair bir temele e, dayanıyor. Yani kaynaklarda geçen bütün örneklerde bunu görüyoruz. Öncelikle bu şeyde mesela Antigone'de, Sofocles'in Antigone'sinde Antigone şeyin e, Kreon'un, Kral Kreon'un emrine karşı çıkarken e, işte yani kendi kardeşini gömmesini yasaklayan emrine karşı çıkarken... Hayır diyor Kreton. Ee, Kreon senin yasaların değil Zeus'un yasaları geçerlidir. Hı. Ve e, ben de bu eylemimin dayanağını burada buluyorum. Buradan alıyorum. Sokrates'te de e, çok güçlü bir şekilde yani orada da hem Tanrı e, var aslında. Çünkü Sokrates'in savunmasında Sokrates <gülüyor> kendisini suçlayanları e, suçlayanlara şey ispat etmeye çalışıyor. Yani Tanrı'ya Tanrılara, onlardan daha fazla belki inandığını ve bağlı olduğunu söylüyor ama bunda kalmıyor tabii aynı zamanda e, bir doğruluk peşinde koştuğunu, e, işte akılla dayandığıını e, sürekli doğruluğu izlemek gibi hakikatler de e, yaratıyor ve bunları da gerçekten bir şey mantıksal bir tutarlılık içinde e, kanıtlıyor bir şekilde ya da kanıtlıyor demiyorum da e, söylüyor. E, Toro'ya gelince burada da e, burada biraz daha karmaşık bir şekilde hakikat yaratma meselesi var. E, o da aslında şey devletin birey üzerinde bir güç olarak var olmasını eleştirip e, bireyin bir gerçeklik olarak yani daha doğrusu bir hakikat olarak e, savunmasını yapıyor. Burada da yine Tanrı geçiyor aslında yani Tanrı'nın izniyle e, yapılacaktır meselesi hükümetin ve pozitif hukukun üzerinde bir güç olarak. Ama vurgu daha çok Tanrı'dan çok vicdan ve insan olur kalanları üzerinde. Bunu şeyden bahsediyorum. Torun'un <gülüyor> yazdığı devlete itaatsizlik görevi üzerine makalesi orada bunu yapıyor. Ve yine aslında Sokratik bir tema olarak çoğunluk karşısında gerçekleri gösteren bir azınlığın hatta doğruyu gören bir kahramanın tutumu ve haklılığı var. Yani ne kadar kendisi anlaşılmasa ve mahkum edilse bile. Şimdi tabii şöyle bir şey oluyor, bak yani yani ilginç bir biçimde e, gerçekliği henüz ortada olmayan bir doğru adına buluyor evet. işler, değil mi? Yani bir doğru olduğunu biliyor, değil mi? Yani Martin Luther King işte siyahlarla beyazların birlikte yani okula gitmeleri gerektiğini biliyor, ama bütün gerçeklik ona aykırı o anda. Tabii öyle bir şey yok yani <gülüyor> siyahlar ayrı okula giderler, beyazlar evet. ayrı okula giderler diye bir ortada bir şey var, gerçeklik var değil mi? Yani gerçeklikte karşılığı olmayan bir doğru adına bir şeyler yapıyorlar. Evet. O doğrudan hareketle de o doğruya uygun olan gerçeklik ortaya çıkıyor. Evet. Değil mi? Yani insan hakkı denilen şeyin belki en temelini... Yani evet. o yüzden Tanrı falan boyuna ortaya çıkıyor. Hı. Değil mi? Yani hak hak kavramının e, <gülüyor> evet efendim hak, tam hak kavramı derken daha fazla konuşmaya bar, hakkımız olmadığı Barışın parmağı yukarıya işaret ediyordu. Hı. Yukarıdan yıldırımlar falan yağabilir. Ne yapalım? Kendimize yeni haklar Keselim. yaratmaya uğraşmayalım. Keselim. Peki efendim. Hepinize iyi haklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Felsefe Gevezelikleri Hakikaten Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta Geveze Oruç Aroğlu Çırak Geveze Terhat Taylan 20 yıl sonra tekrar